Euzü billahi mineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ve <gülüyor> bihi <gülüyor> <gülüyor> Fetvalar bölümünde Yılbaşı ile ilgili Bir meselede kaldıydık Uzun olduğu için onu Yarıda bıraktıydık cevabını Bu hafta yaparız dediydik Geçen hafta bizim orada yaptıydık ya bu uzun uzun gidiyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben geriden almaya çalışacaktım ama uzun gider yani. Kaldığımız yerden devam edelim. En son anlatmış olduğumuz orada bir mesele vardı. Bir hadis herif vardı. O hadis herifi söyleyerek oradan az bir yerden alarak tamamlamış olalım. nezar racülün <gülüyor> ala ahdi sallallahu aleyhi ve selleme en yenhara ibilen bibuvanete. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Buane denilen bir yerde deve kesmeyi adıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince diyor ki İnni nezartu en enhara iblan bir Buane. Ey Allah'ın Resulü ben Buane denilen bir yerde deve kesmeyi adadıydım. Ali sallatü vesselam da ona soru soruyor. هَلْكَانِ فيها وَثَنُونَ مِنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّهِ Orada cahiliye putlarından herhangi bir put var mıydı? Bu anne denilen yerde. Dediler ki hayır. هَلْكَانِ فيها عِيدٌ مِنْ اَعْيَادِهِمْ Kafirlerin bayramlarından herhangi bir bayram kutlanması gibi bir şey var mıydı? Dediler ki hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine dedi ki اَوْفِ بِنَذْرِكِ فَاِنَّهُ لَا وَفَاءَ fi فِي Allah." adağını yerine getir. Çünkü Allah'a isyan hususunda adığı yerine getirme yoktur diyor. Yani eğer orada putlara ibadet edilen bir yer olmuş ise, orası eskiden puta tapılan yer idiyse veyahut da kafirlerin özel bayram kutlama yerleri olur. Mesela bugün televizyonlarda da görüyoruz. Bazı özel resmi törenlerin geçit yerleri olur. O gibi yerlerde mi diye soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki yok öyle bir yer de değildi. O zaman adığını adayabilirsin diyor. Orada gerçekleştirebilirsin. Ve yine Umar bin Khattab radıyallahu anh'ın şu sözü vardı. La tedhulu alel müşrikine fi kenaisihim yevme idihim fe inne tenzilu aleyhim. Müşriklerin kiliselerine onların bayramları günleri girmeyin. Çünkü Allah'ın gazabı öfkesi onlar üzerine o gün iniyor. İcitini bu eade Allah'ı fi idihim. Allah düşmanlarından özellikle bayram zamanlarında uzak kalın. <gülüyor> dördüncü olarak birkaç madde saydıydı bu kafirlerin bayramlarını kutlamanın özellikle yılbaşı kutlamanın sakıncalarından burada diyor ki ve en itibaratın <gülüyor> kütürtü minha şirat bize bir takım meselelerden dolayı kafirlerin bayramlarını kutlamaktan engeller Mesela onların şabahatı onun fi bazı bayramlarında bir sevinç Onların bayramlarını kutladığın zaman onların gönlüne sevgi serpmiş olursun. Yani ben de sizin gibiyim. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Siz de bundan dolayı sevinebilirsiniz. Çünkü niye? Ne kadar çok millet onların bayramını kutlarsa veya herhangi bir milletin bayramını kutlarsa ne olur? o bayram o kadar daha e, resmi olmuş olur daha çok toplumdan kabul görmüş olur ama sen onların bayramlarına katılmadığın zaman o en azından onların sevincine ortak olmamış olursun ki bunda da ne vardır vela ve bera meselesi vardır yani onlardan berayet ettiğini onların bayramlarına katılmayarak da göstermiş olursun vel musabehetu vel musakaletu fil umuri zahiri tujibu muşabeheten ve muşakeleten fil umuril batineti minel aqaidil fâsideti ala vecil musarikati ve tederrucil hafiyyi bakın bir toplum zahir bir insan diyelim zahirde bir insana benzerse yavaş yavaş merhele merhele ne olacaktır o insanlar gibi içinden de onlar gibi olmaya çalışacaktır yani mesela diyorum giyim kuşamıyla giyim kuşamıyla Sevinciyle onlarla beraber olmaya çalışan insan zaman aşımıyla ne olacaktır? Onlar gibi içinden de öyle olacak. Artık onları içinden de sevmeye başlayacak. Onların bayramlarını, onların dinini, onların kültürünü, onların devletini, kalkınmasını vesaire sevecek. Bakın elbisenin insanın üzerinde faktörü çoktur. Bir düşünün ki adam 65 yaşında. Adama takım elbise giydirirsen, kendisini genç zanneder, sanki yeni evleniyormuş gibi zanneder. Farklı hallere bürünür. Yine aynı yaştaki insana, sen bir spor elbisesi giydirsen, hemen koşmaya, hareket etmeye başlayacaktır. Böyle sportif hareketlere yönelmeye çalışacaktır. Niye? Çünkü elbise insanın içine etki eder. Yani elbise deyip geçmeyeceğiz. ayet Kerim Kerim'de allah Teala buyuruyor ki, Ya beni âdeme hudû zînetekum kulli mescidin, Ey oğulları her mescide gittiğiniz zaman ziynetinizi takınarak gidin. Yani en güzel elbiselerinizi giyinin. Çünkü insan en güzel elbiselerini giymeye çalıştığı zaman namazda ne olacak? Daha güzel, daha yeni bir ortamda olmaya çalışacak. Yani namaz öyle bir ibadettir. Rastgele yapılan bir ee, davranış değildir ve alışılagelmiş bir adet de değildir namaz namaz illaki insanın çok güzel bir şekilde hazırlanması öncesinden taharetinin de olması gereken abdestinin de olması gereken bir ibadet türüdür tamamen hazırlanıyorsun en güzel elbiselerini giyiniyorsun ondan sonra Allah'ın huzuruna hatta Abdestten sonra dualarından da okuyorsun. Subhaneke Allahumma hamdika illallah Bu gibi duaları da okuyorsun. Niye? Çünkü zahirin temizlendi, dışın temizlendi, içinde şey şu ifadelerle bir temizlensin bir tam bir namaza hazır ol. İşte elbise de böyle bir şeydir. Şimdi kafirler dikkat ederseniz özellikle Hristiyan toplumlarında da daha çoktur bu. E yılbaşında da bu var zaten tüm dünyada. E, özel elbiseler giyinirler. Özel elbiselerle çocuklara işte e, şeker dağıtmaya çalışırlar. Hediye dağıtmaya çalışırlar. Niye? O elbise o yılbaşı kutlamanın simge elbisesi olmuştur. Belli günlerde belirli merasimlere gitmek, belli yerlere gitmek bunlar nedir? Onların olmazsa olmaz dini semboldür. Ve biz ne de dedik? Bayramla ilgili bayram demek bir toplumun dini simgesidir. Bunu hiç bize unutmayacağız. Bayram bir toplumun dini simgesidir. Dolayısıyla Müslüman'ın sadece iki tane bayram vardır. Onun dışındaki bayramlara katılamaz. Yani isterse bu e, Türkiye'deki resmi bayramlar olsun, isterse ee, halkın kendisinden oluşturmuş olduğu bayram türleri veyahut da dünyada kabullene gelmiş olan e, yılbaşı kutlaması olsun bunların hiçbirisine katılamaz çünkü onlar genelde bir küfür toplumunun bir sembolü olmuştur o hale gelmiştir mevlit, efendim mevlid ee, onlar Ve, kan... kandil, kandil geceler işte, kandil gecelerin hangi birisi olursa olsun onları kutlamak nedir bidattır Onlara katılmak bir dağdır. Bizim kastettiğimiz bayramlar. Bayram kutlamaları oluyor işte diyorlar çocuk bayramı, cumhuriyet bayramı işte vesaire bayram türleri vardır. İşte yılbaşı. Tamam O gibi özellikle ondan ötürü tatil yaptıkları günler. Müslümanı yapacağı iki tane bayram vardır. Ha buraya nereden geldik? İnsan bir topluma zahirde benzerse Zahirde görünüşte benzerse içte de artık onları sevecek. Düşünün ki her gün devamlı sabah akşam Hristiyan toplumuyla beraber oluyorsun. Onlarla seviniyorsun. Onların derdiyle dertleniyorsun. Onlarla haşır neşir oluyorsun. Artık ne olacak? Onları seveceksin. Diyeceksin ki ya artık o da bizim gibi bir insan yani. Ne var yani? Onun da arzuları var. Benim de arzularım var. Benim arzularım uygun da onun niye uygun değil? Benim dinim oluyor da onunki niye olmuyor demeye başlayacaktır insan. Niye? Çünkü devamlı içli dışlı ya artık onun yanında bir değeri olması için çaba da sarf ettiydi. Onu dost da edindiydi. Vela edindiydi ki bu dost kelimesini her zaman açıklıyoruz. Kafirlerin Müslümanların üzerine aleyhine yapacağı herhangi bir meselede dost edinmektir. Kafirlerin Müslümanların aleyhine olan bir fiilinde... Onlara dostluk beslemektir. Şimdi kafirler dediğimiz gibi bu yılbaşı mesela kutlarlar. Ama mesela diyelim ki Ramazan bayramı, kurban bayramı e, neredeyse doğru düzgün insanlar bilmez. Belki bir takım öğretmenler bilir. Çocuklar o gün izin aldığından vesaire. Ama toplumda ne yapmıyorlar bunu? Yaygınlaştırmıyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki o İslam dininin sembolü. Bu yılbaşı kutlamada bizim diye Hristiyanlar da bizim de ee, kendi dinimizin semboldür diye biz bunu yaymamız lazım ötekini yayamayız diye e, bunu siyasi tavırlarıyla ispat ediyorlar <gülüyor> ve e, kafirlere dışta benzemek onlara sevgiyi ve onlara muvalaatı da getirecektir Dostluğu da içten getirecektir. Ya eyyüllezine aminu la tettehizzül yehude ve nasar evliya. Ey iman edenler, yahudiler ve hirisyanlar dost edinmeyin. Ba'dum evliya ba'd. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve men yetevellehum minkum fe inneum minum. Kim onları dost edinirse o mutlaka nedir? Onlardandır. Ee, mücadele 22. La tecedü kavmen yü'minune billahi ve lehumil akhir Allah ve ahiret gününe iman edeni göremezsin <gülüyor> Allah ve Resulüne karşı savaş açanları dost edinir göremezsin Bunlardan ötürü nedir? Biz onlara onların bayramlarına da katılamayız Bir Müslüman ki Radıyetü billahi rabben diyen ve bil islami dinen ve bi sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen ve resulen diyen yani Rab olarak Allah'tan hoşnut oldum. Din olarak İslam'dan memnun oldum. Nebi ve Resul olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden razı oldum diyen bir Müslüman İslam diniyle aslı olmayan hiçbir bayramın kutlamasına katılamaz. Oraya e, katılması veya oraya yardım etmesi e, olamaz. Çünkü bunlar nedir? Allah'ın haddin e, sınırlamış olduğu sınırı Aşmaktır. Rabbimiz de buyuruyor وَتَعَوَنُوا ve takva, وَالتَّقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمُ udvan. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Ha, i̇nsanlar birbirine yardım ederler. Ancak bu takva sebebi ise Allah'ın rızası olan bir mesele ise yardımcı olurlar. Ama günahta yardımcı olmayın. Vatakullah, Allah'tan korkun. Maide 2 <gülüyor> Bir Müslüman hangi şekilde olursa olsun Kafirlerin bayramına yardımcı olamaz. Mesela diyelim onların bazı bayram günlerinde bir takım şeyler satarlar. Oradan bir şey satın alamazsın. Veya o gün onların bayramlarına ait ne bileyim böyle ışıklandırmalar satıyorlar, süsler satıyorlar. Onları da satamaz. Çünkü onların bayramlarının meşhur olmasına yardımcı olmadı. Bazı bakıyorsun... Türk marketlerinde görüyoruz. O gün için özel süslemeler yapıyorlar, o süslerden satıyorlar veya herhangi bir o gece patlatacak şeylerden fişeklerden satıyorlar. Bunların hiçbirisini satamaz çünkü onların bayramların meşrulaştırma ve meşhur etme çabasıdır onlar. <gülüyor> ve hatta yılbaşı kutlaması da yapamaz. Yani bir Hristiyanla da yapamaz, bir, iki Müslüman kendi aralarında da öyle e, miladi yılbaşının kutlamasını da yapamaz. Çünkü kutlamada ne vardır? Onların bayramlarından razı oldu, olması ve onları sevindirmek vardır. Mesela diyelim genelde yapıyorlar, alışverişten sonra e, bayramını kutlamaya çalışıyor, e, yılbaşını kutlamaya çalışıyor. Sen de dediğin zaman yok bizim yılbaşımız değil veyahut da bizim bir bayramımız değil ne oluyor o zaman o sevinemiyor. İşte entegre dedikleri mesele bu bunların. Kendi şiarlarını, dini sembollerini bize bize sindirmek, bize sevdirmek. Bizim en azından çocuklarımıza bunu öğretmek. Onlar ne kadar öğretmek için uğraşıyorsa biz de onlar öğrettiği kadar da biz de onların olmadığını öğretmemiz. Bu bizim İslam dinimizde temelden zıt olduğunu ve onlar bizim için e, muteber olmadığını Kafirler asla bizi sevmediğini. hatta tattabi'a Hristiyanlar ve Yahudiler sen onların dinine tabi olmadıkça asla seni sevmeyecekler. Ayet-i kerimesinin gereğiyle onlar ne kadar şirin gözükse bile onların hedefi bizi dinimizden döndürmektir. Velayezalun yuqatilunukum hatta yurdukum an dinikum in güçleri yeterse sizi dininizden dönünceye kadar devamlı sizinle savaşacaklardır. Bu bir savaştır yani. Onların bize yapmış olduğu bir savaştır. Ney? Din savaşı. Yani bizim İslam dinini öyle veya böyle kötülemeye çalışıyorlar ama vallahu mutimminuri velo kiral kafirun. Kafirler istemese bile Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurun tamamlayacak. Dünyaya İslam egemen olacak, hakim olacak. Zaten gün günümüzün, dünyasının gündemi hep İslam. Dikkat edin. Tüm haberler İslam, başka bir şey değil. Yani adamlar başka bir şeyle insanları artık oyalam, oyalayamıyorlar. İlla Müslümanlar bir tür kötülemeleri lazım ki İslam'ın önünü kesebilmek için. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah bu dinini tamamlayacak ama istiyor ki herkes kendisini göstersin. Müslüman mı kâfir mi? Kimin yanında? Onu görmek istiyor Allahü Teala. Ahirette onun lehine veya aleyhine şahit olarak Allahu Teala onu sunacak. Şereflil Müslimîn iltizâmun bi târîh hicretin Nebî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, alze icma'a alayhi sahâbatu radiyallahu anhum. Yani bizim için Hicri yılbaşı bizim için bir şereftir. Bu tabi kutlaması da olmaz bizim. Hicri yılbaşının kutlaması olmaz. Niye olmaz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutlamamıştır. Sahabe kutlamamıştır. Ama bizim için yılbaşı odur yani. Ne dedik demin derse ma'ene aleyhi mı o ashabi kimdi kurtulanlar? Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Benim ve ashabımın bulunduğu hal üzere olanlar bugün benim ve ashabımın olduğu hal üzere olan insanlar kurtulacaktır. Buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam Nedir? En takvalıdır. İnni akhşaukum ve etkakum ve a'lemekum billahi inne En takvalı olan Allah'tan en çok haşyet eden ve Allah'ı en çok iyi bilen odur. Dolayısıyla onun yapmış olduğu bir şey bizim için sünnettir. Onun yapmamış olduğu dindeki yeni çıkartılan icatlarda nedir? Bidattır. Ve liyse kullu mu'minin nasihen linafsihi harisun ala min dunya Mümin dünyada ve ahirette Allah'ın gazabından Allah'ın lanetinden uzak durabilmesi için kendisine evvela nasihat edecek fi tahkikil ilm vel iman imanın ve ilmin gerçekleşmesi için ve letehezillah ve nasiren <gülüyor> ve hakimen ve veliyyen Allah'ı hidayet erdirici yardımcı, hakim ve dost bilecektir fe innehu ne'mel mevla ve ne'mel nasir Allah ne güzel mevla ne güzel yardımcıdır ve bunu bilecek ve şu dua edecek Allahümme Rabbi Cibrail ve Mikail ve İsrafil Ey Cibrilin, Mikailin, İsrafilin Rabbi, fatıra, semavat ve Semavat Ey Kat semayı ve yeryüzünü yaratan Rabbim Alimel gaybi ve şehade Gizli ve açık her şeyi bilen Rabbim Ente tahkumu beyni ibadike Kefi kanu fiyek telifun İnsanların anlaşamadığı hususlarda sen kullarının arasında hüküm verensin ey Rabbim İdini limehtulife fihim minel hakkı biiznik Senin ee, i̇zninle hakta insanların ihtilaf etmiş olduğu hususlarda ya Rabbi bana hidayet ver. İnneke te'edde men te'ala çünkü sen dilediğine sırat-ı mustakîmi verirsin diyecek ve Rabbinden daima e, hidayeti isteyecek. İnsanların anlaşamadı. Çünkü ne dedik geçen hafta gidersiniz de Birçok meseleler vardır. Hakka çok yakındır. İnsan karıştırıyor. Bunların hangisi hak hangisi batıl? bir yandan hakkı öğrenmeye çalışacak, bir yandan da ya Rabbi bana insanların ihtilaf ettiği şu hususta hidayet ver diye de dua edecek. Hukm-u davvet vahdetil Dinler arası diyaloğa davet etmenin hükmü. Bugün yapıyorlar yani. Nedir o dinler arası diyalog dinlen mesele nedir? Hristiyan da, Yahudi de, Müslüman da cennete gidecek inancı. Ve bunların her birisi de eee kardeştir inancı. Hiçbir zaman Müslümanlar onlara kafir demeyecek. Onlar da Müslümanlara kafir demeyecek. Bu inanç. Herkes aynı. Şimdi onlar batıl olan dinlerini seviyesine bizim dinimizi ve bizi de indirmek istiyorlar. Batıl olan dinlerini bizim dinimiz gibi aynı seviyeye indirmek istiyorlar sonra da devletler onların elinde olduğundan dolayı hükmedecek de biziz, hakim de biziz artık sizin hiçbir sesiniz de çıkmayacak zaten o birliği kabul etmek demek şeriatı kabul etmemek demektir çünkü Allahu Teala bizimle onlar arasında perde sermiştir inna bura'ahu minkum ve mimma te'budune min dunillah biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan biriyiz. Keferna <gülüyor> bikum biz siz inkar ediyoruz. Ve beda beynena ve beynikum el adavvetü el bagdavu ebeden hattâ tu'minu billahi vahdi. Tek Allah olan Allah'a inanıncaya kadar Üzeyr Allah'ın oğlu demeyecekler. İsa Allah'ın oğlu demeyecekler. Allah birdir diyecekler. rububiyette uluhiyyette, esma ve sıfatla Allah'a tevhid ettikleri zaman... O zaman onlar kardeşimiz. Yoksa aramızda bir buz var, bir öfke var, bir düşmanlık vardır onlarla. Rabbimiz El Kitaba nasıl sesleneceğimizi söylüyor. Kulliyat El El Kitab. De ki El Kitab. Taaleu gelin ilak metin seva en beyne Sizinle bizim aramızdaki bir ortak kelimeye gelin. Nedir o? Elle nabu da illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğiz. Sadece Allah ibadet edeceğiz. Wallanu şirke bihi şeyen hiçbir şeyi ona şirk koşmayacağız. İsa Allah'ın oğludur demek ona şirk koşmaktır. Üzeri Allah'ın oğludur demek Allah'a şirk koşmaktır. İçimizde hiç kimse hiç kimseyi Allah'tan başka Rabb edinmeyecek. Allah'tan başka onlar Rabb ediniyorlar mı ediniyorlar. Hahamları, papazları onlar nedir? Rabbidir. Nasıl Rabbidir? Çünkü onlar Allah adına Tevrat'ı, İncil'i değiştirerek kanunlar koyuyorlar. Allah'tan başka rap edemeyeceğiz. Yani diğer Müslümanın diyen toplumlarda da onlara da bu söz geçerlidir. Allah'tan başka hiçbirimiz birbirimizi rap edemeyeceğiz. Geleceksiniz hakimiyet Allah'ındır diyeceksiniz. Onun kitabına teslim olacaksınız ve onu kabulleneceksiniz. Feinti velle fakulü şedü biyana Müslüman. Eğer yüzseverlerse diyin ki biz Müslümanız. Şahit olun ki biz Müslümanlardınız. Şimdi <gülüyor> Ee, Ali İmran Suresi 85'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. O İslam'ı dinen falan yok İslamdan başka kim din ararsa o ondan asla kabul görmeyecek o filan kârîbin el Ahirette de onlar husranda olanlardan olacak. Yeryüzünde İslamdan başka hak din yoktur. Bakın Süleyman Ateş ne diyor? Diyor ki Hristiyanlar ve Yahudiler de diyor cennete girecektir. onlar da kafir denmez diyor. Bunları Bileceğiz bu gibi insanların ne olduğunu bileceğiz yani. Onlar e, bu gibi inançlara sahipler. Onlara diyor ki annem şöyle açıklaması var. Sen onlara kafir dersen onlar da sana der kafir. Sen haklıysan böyle bir şey olur mu ya? <gülüyor> Doğru bir tanedir ve o da Allah'ın dini olan hak olan dindir. Bugünkü Yehudilik ve Hristiyanlık onların kendi elleriyle kalem oynatmış oldukları kitaptır ve inned dini indi i̇slam Allah katından muateber din İslam'dır. Lem ikun min el kitab vel müşrikine hatta te'tiyum el beyne Ehli kitaptan e, Yahudiler ve Hristiyanlar e, kafir olan ve müşrik olan ehli kitaplar o batıl yollarından asla vazgeçecek değildir ta ki onlara beyine gelinceye kadar beyine yani ölüm veyahut da ahiret ortamı onlara gelinceye kadar onlar küfründen ve şirkinden asla vazgeçecek değillerdir. Dolayısıyla İslam gelmiştir tüm dinleri nesh etmiştir ortadan kaldırmıştır. Ve İslam dini diğer dinler üzerine egemendir, hakimdir. Bakın Rabbimiz de buyuruyor. Maide 48. Venzelle ile kel kitabe hak. Ey Muhammed sallallahu sellem, sana kitabı hakla gönderdik. Musaddikal lima beyne kitap kendinden önceki kitapları tasdik edici olarak bir kitap gönderdik. Ve muheymin aleihi. Ve ondan önceki kitaplara da egemendir. Yani onlarda söz sahibidir. Hristiyanlar ve Yahudiler cennete girmek istiyorsa Müslüman olması lazım. Onlara kafir olmaması için onların illaki gelip Müslüman olması lazım. Yoksa onların bu iddiaları nedir? Batıldır. Biz bunları söyleyeceğiz. Bunlar nedir? Haktır. Hak söylenildiği zaman yayılacak ve ortadan batıl kalkacak. Hak söylenilmediği zaman batıl kendisini yaymaya çalışıyor basınıyla yayınıyla yani zannetmeyin ki onların basını yayını bizim bu cılız sesimizden çok çıkar öyle değil bilemezsin bizim bu cılız sesimiz onların basın yayından çok daha üstün olur niye Rabbimizin bu vaadi ben nakzifu bil badil fe edmehu fe izahü biz hakkı batılın üzerine atarız da batıl paramparça olur gider darmadağın olur yeter ki herkes bildiğini iş yerinde arkadaşlarına okuldaki çocuklar arkadaşlarına söyleyecek diyecek ki siz kafirsiniz. Siz cennete girebilmeniz için illaki Müslüman olmanız lazım. Yoksa her din de eşittir diye bir şey olamaz. Siz size göre doğrusunuz, biz bize göre doğru. Böyle bir şey yoktur. Yecbul iman bi enne tevratu ve'l-incil kuran Kerim. Yani bir insan şuna da inanacak ki Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Tevrat ve İncil ne olmuştur? Nesf olunmuştur. Yani hükümlerine olmuştur. Biz inanıyoruz Tevrat ve Allahu allah Teala bir kitap göndermiştir. Ama şuna da inanıyoruz ki onların hükmü kalkmıştır. فَحْكُمْ بَيْنُمْ bima اَنْزَلَ Allah İnsanların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاً Onların arzularına uyma. He, Ehli kitap istiyor ki arzularına göre bir din olsun. Şimdi bakın niye misyonerlik faaliyetleri var, niye böyle kiliseler var, havralar var vesaire... Halbuki buralar insanları kandırma yerleri. Biliyorlar ki insanların içerisinde şey var. Din arzusu var. Yani gaybi bir güce inanma var. Herkesin şeyinde bir üstün güç vardır. inancında, bir üstün güce teslim olma vardır. İnsanlar bu üstün güce teslim olmayı İslam'a gitmesinler de bizim bu yolla eski usul yine devam edelim. Kilisede papazlarımız hahamlarımız. Bu işin önünü kapatsınlar tamam insanlar Müslüman olmasın. Bunların dini bunlara ne öğretiyor ki? Bunların dini bu şunu öğretiyor. Siz ne kadar günah işlerseniz işleyin. İsa sizi yerinize günahınızı çekti. Siz yine cennete gideceksiniz. Böyle bir din olabilir mi ya? İsa aleyhisselam onların yapacağı ne kadar günah olursa olsun. Hepsini çekmiş asılarak ondan sonra bunların işlemiş olduğu günahtan dolayı allah Teala bunları hiçbir soru geçirmeyecek. İslam'da nasıl? Biz diyoruz ki insan içinden geçen düşünceyi bile kontrol etmesi lazım. İhlaslı mı, riyakar mı? Değil mi? İyi niyetini, bakışlarını düzgün yapmasa her tarafa bakamıyor. Ama bunlarda ne var? Her türlü pisliği işle, her türlü haramlı işle ondan sonra da din budur diye insanları sun. Öyle bir şey yok ki. İşte bunlar nedir? İnsanların içerisinde yer geldiği zaman da inanıyor mu? İnanıyorum işte bir Allah'a inanıyorum. Arzularını mutlak bir şekilde hakim kılacaksın. Ama bundan beraber o duygun olduğu zaman işte İsa Allah'ın oğludur veya İsa Allah'tır diye inanca sevk etmek. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ Ve bunlar lanetli bir toplum. Onlar sözlerini bozduklarından dolayı biz onlara lanet ettik buyuruyor allah Teala. Maide 13 وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ve biz onların kabilerine çok sert yaptık. Yuharrifunel kelime ammuvadah. Çünkü bunlar Kur'an'daki şey kitaplarındaki, tevratlarındaki incirlerindeki kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Ve lesu haddha Kendilerine hatırlatılan birçok nasibi de unuttular. Ve la tezalu tattaliu minhum. Sen çoğu kere devamlı onlardan bir hainlik görürsün. Onların azı hariç. Ehli kitabın azı hariç çoğunda hainlik görürüz yani Allahu Teala onlara hain diyor onlar lanetli bir toplumdur diyor kalpleri katılaşmış insanlardır diyor maide 13 şimdi bunların istediği ne biliyor musun ey müslümanlar siz böyle inanmayın işte haşa ve bu dinler arası diyaloğa çağıran insanlar da ne diyor mesela adam diyor ki la ilahe illallah olsun Muhammedur Resulullah teferruattır diyor onun için diyor e, biz onlarla bu hususta birleşebiliriz diyor ve hatta diyor sadece Yahudiler ve Risiyanlar değil, din adına ne kadar topluluğu çıkmışsa onlarda bir Allah inancı var mı onların her birisiyle birleşebiliriz diyor. kitabe <gülüyor> thumma Kitabı elleriyle yazanlara veil olsun. Eliyle yazdıktan sonra bu Allah katındandır diyorlar. Ve bunu dünyalık belirli bir karşılık alabilmek için. Elleriyle yazdıklarından dolayı bunlara veyl olsun. Yapmış oldukları bu amellerden dolayı da onlara veyl olsun. Bakara 79. <gülüyor> Ve, e, Ali İmran 78. Ve inne minhum leferiqen yelvune el sinetuhun bil kitab. Ehli kitaptan bir grup kitabı ağızlarıyla evirip çevirirler. Yani bir mesele kitapta olmadığı halde kitapta varmış gibi gösterme çabasına girerler. Ve ma ve mine kitap. Halbuki o kitaptan değildir. Ve kulune ve min indillah ve ma ve min indillah. Derler ki bu Allah katındandır. Ama bu e, gerçekte Allah katından değildir. Bugün birçok Müslümanlar da var. Allah e, hoca olarak çıkmış. E, Allah böyle diyor. Allah şöyle diyor. Hiçbir Kur'an'dan delil getirmiyor. Hadisten bir delil getirmiyor onun kitaptan olduğunu, peygamber sözü olduğunu iddia etmeye çalışıyor. ve hatta diyelim ki, uydurma hadisi olduğunu bile bile adam yayıyor. Biliyor mesela, yine yayıyor uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor? Men kezebe aleyye muteammiden fe le tebebe mekaidehu Kim benim hakkımda kasteyen yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi uydurma hadisler söylemek ve Allah'ın Demediğini söylüyor demek bu ehli kitabın özelliğidir. Ehli kitap bundan dolayı e, veyli uğramış, laneti uğramış bir topluluktur. Bir gün bakın <gülüyor> Hazreti Ömer'in elinde Pey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'tan birkaç sahife buluyor. Çünkü bazı insanlar var böyle Tevrat'ı ben okudum, İncil'i okudum, şunu yaptım. Kur'an'dan haberi yok adamı mesela. Niye öyle okuyun diyorsun? Diyor ki ya diyor onların dinini iyi bilmek için şudur budur. E sene böyle Kur'anı sünneti bileceğim. Ondan sonra istersen okursan okursun. Çünkü senin anlatacağın haktır. O karma karışık bir şey. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in de birkaç sayfa böyle Tevrat'tan e, yazı buluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer tepki ediyor. E khattab Yani Ey İbnü'l-Khattab bu kitap rastgele yazılmış bir kitap mıdır yani? Şaşırılarak yazılmış bir kitap mıdır bu Kur'an? Yani bunda hayret mi ediyorsun? Şüphe mi şüphe mi düşüyor? Şüphe mi düşüyorsun sen de hani Tevrat'tan bakıyorsun vesaire. Aleyhissalatu sen onu eee tabiri caiz sıfır çalıyor. Ve <gülüyor> li Nefsim kendi elinde olan Allah yemin olsun ki ben size bu dini bembeyaz, berrak bir şekilde çok net bir şekilde getirdim valevevi nefsi birdiği nefsim kendi elinde olan Allah yemin olsun ki levenne Musa Sallallahu aleyhi ve kana hayyen ma an yani Eğer Musa Aleyhisselam hayatta olsaydı onun bana tabi olmaktan başka şansı yoktu Musa aleyhisselam bile olsa o bana tabi olacak yani Aleyhisselatu vesselam öyle bir dini getirmiş Biz geleceğiz onların bakın tevrattan sayfa bırakın onların bayramlarına katılma, dinler arası diyalog vesaire Tevrat'ı okuduğundan aleyhissalatu vesselam İbnül Khattab, Ömer Khattab'a böyle kızıyor ki benden sonra bir peygamber gelse Hazreti Ömer olurdu dediği şahısa böyle tepki gösteriyor. Bizim insanlarımız gibi hiçbir şey bilmeyen insanın hali daha nicedir. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh imanında o kadar kavi olan peygamberden sonra yeryüzünün ikinci en faziletli insanı olana peygamber efendimiz böyle bir tepki gösteriyor. Onun için biz onlardan Keskin çizgilerle beraat etmemiz lazım kafirlerde. Onlar bizim düşmanımızdır. Onlar onlara karşı bizim bir buğzumuz vardır. Bir öfkemiz vardır. Biz onları bir mümin kardeşimizi sever gibi sevemeyiz. Onlara sırrımızı anlatamayız. Müslümanların aleyhine hele hele hiçbir şekilde bir olamayız onlarla. Yani bizim kendi aramızda Müslümanlar olarak bir takım sırrımız olur. irtibatımız olur. Onları hiçbir şekilde ilgilendirmez. Onlarla olamayız. Ama maalesef bugün bazı e, şahsiyetini kaybetmiş insanlar vardır. Bakıyor iş yerlerinde e, Almanlara böyle daha çok şirin gözükmeye çalışıp Müslümanlara e, daha çok e, somurtarak yanaşan adı da Müslüman olan insanlar vardır. Yani. Öyle insanlardan da beriyiz. Yani. Bu insanlardan da biriz. Allah onları da isahil etsin. Evet. Ahzab <gülüyor> suresi 140 Mâ kâne Muhammedun Eba احد من رجالكم ولكن Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden herhangi birinizin babası gibi değil o Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusu. Dolayısıyla başka bir peygamber de gelecek değildir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle son şeriat ve son peygamber gelmiştir, bitmiştir. Felem yakka rasulun yecbu Muhammed sallallahu aleyhi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber gelmeyeceği için tabi olunulması gereken sadece peygamber efendimizdir. Öncekinleri nesk Peygamber efendimiz e Kur'an gelmesiyle önceki kitaplar nesk Önceki dinler nesk Daha sonra da peygamber de gelecek değil. Dolayısıyla sadece peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunulacaktır. Ve izze khedallahu mithakan nebiyyin. allah Teala peygamberlerden de söz aldı. Bakın bu söz de çok önemli. Ehli kitaba verilecek en güzel cevaplardan biri bu. Hatta yani tek de desek İr var ama Kur'an'a inanmıyorlar ama güzel bir söz ee, Güzel bir ayet allah Teala nebilerden söz aldıydı Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin Biz size kitabı ve hikmeti verdik Tümme ca'ekum rasulun musaddikun lima ma'akum Eğer sizden sonra Sizdeki olan kitabı tasdik eden Rasul gönderirsek Le tu'minun nebihi ve le tansurunne Siz ona iman edeceksiniz Ve o peygamber yardım edeceksiniz Allah Teala her peygamberden böyle bir söz almıştır. Her peygamberden İsa Aleyhisselam'dan da böyle bir söz almıştır. Sana kitabı ve hikmeti verdik. Senden sonra bir peygamber gelirse ki zaten İncil'de bunun müjdesi var. saf Safsiyesini Allah Teala berteriyor. Oyutuqala İsa bunu Maryam ya bini İsrail. İni Rasulullah ilekum musaddika lima biniyye min el Tora. O anbeshran bir Rasulun yeti min بعد اسمه أحمد İsa aleyhisselam beni İsrail'e dedi ki bense Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamberim. Benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik ediyorum. Benden sonra da adı Ahmet olan bir peygamber gelecektir. Onun da müjdeliyorum. Bak burada ne var? İsa aleyhisselamın e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcı olacak. Her ne kadar aynı zamanda yaşamasa bile nübüvvetine yardımcı olacak sözü vardır. Letümün önüne bir yola iman edeceksiniz ve o peygambere yardımcı olacaksınız. ve akırtun Siz karar kıldınız mı yani kabul ediyor musunuz dedi Allahü Teala peygamberlere. Ve akırtun Yani çok sağlam bir şekilde bu ahdimi de aldınız mı? Yani sağlam bir şekilde bu işin üzerinde duracak mısınız? Kabul ettiniz mi dedi Allahu Teala peygamberlere. Kalı akırt Kabul ettik dediler. Dedi ki şahit ol ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Yani dolayısıyla e, Hazreti İsa da ahir zamanda gelecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak diyor ki Musa aleyhisselam da gelse onun bana tabi olmaktan başka şansı da yoktur diyor ve İsa Aleyhisselam geldiği zaman Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem şeriatına tabi olacak ve onun şeriatıyla da hükmedecektir. A'raf suresi 157. Ellezine yetebuun er <gülüyor> resule'n nebiyel ummiyellezi yecidunah Onlar ümmi olan bir rasule uyarlar. Ki onlar o ümmi olan nebiyin ismini kendisini Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olarak bulurlar. Dolayısıyla Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz'den bahsedilirdi, İncil'de de Peygamber Efendimiz'den bahsedilirdi. Ancak bunlar tabii ki kendi hazımsızlıkları, kendi kabullenememişleri ve il Yahudilerden Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın çıkmaması onları bir anda inkarcı yaptı. Ne diyor Rabbimiz? Eldeyine ateyna kendilerine kitap verdiğimiz, verdiklerimiz el kitap yani. Yarifune kama yarifune Çocuklarını tanıdıkları gibi Peygamberi tanırlardı. Yani bin tane şurada çocuk olsa, on binde çocuk olsa, sana sorasalar hangisinin çocuğundur tanırsın. Yani başkasının çocuğu bu benim çocuğum diye almasın. O derecede Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanırlardı biliyorlardı ama ne oldu kabullenmediler O enneferika onlardan bir grup lektumun Hakkı gizlediler. bile bile. Dolayısıyla hakkı gizlemek kimin özelliği? Yahudilerin özelliği. Ve illa ve ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni insanlara biz müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik fakat insanların çoğu bunu bilmez. Ve yine A'raf suresi 58. Kulle ayyun inna Rasulullah de ki ey insanlar ben sizin hepinize birden gönderilmiş resulüm. Sadece Müslümanım diyenler de sadece Araplar değil. Her milletin herkesin peygamberiyim diye söyle diyor Allahu Teala. Beşincisi olarak icbu'l-i itikad küfri kulli men lem nasara Yahudi ve Hristiyanlardan İslam dinine girmemiş veya başka dinlerden kim olursa olsun Budist vesaire kim olursa olsun İslam dinine girmeyen her bir insanın kafir olduğuna inanmak gerekir. Ve yine Suresi ayet bir. Ve yine Suresi yine ayet altı. Ve yine e, hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Vallahi nefsim Muhammed'in biriydi. Nefsim kendi elinde olan Allah'a yemin olsun ki, la isma'u bi ahadun minhadil ummet yhudiyin walansaraniyin." Beni bu ümmetten Yahudi olsun veya Hristiyan olsun. Kim duyarsa duysun her birisi. Feme yemut ve lemumul belzi Benim gönderilmiş olduğum şeriat'a iman etmeden ölürse illa <gülüyor> kanimiz O cehennem asabından olarak ölür. Dolayısıyla melle kefül kafir <gülüyor> fe kafir sözüyle yani küfrü sarahaten belli olan insan tekfir etmeyen de Kafirdir ve Allah'ın ayetini inkar ettiğinden dolayı da Yahudi ve İsrail kafir nerede nedir? Kafirdir. Altıncı bölüm buradan itibaren isterseniz kalsın 40 dakika kadar oldu. Daha devam etme, devam ediyor bitmedi. Bitirmek istedik ama olmadı. Vahyur Duaana. alamin.